Bazen Mevlid-i Şerif'in bahirleri daha fazla oluyor Kur'an-ı Kerim'den ee, ve bunu okuyan insanlar da bunu ücrete mukabil yapıyor gibi bir şey söyledi. Bu konuyla Bu ilgili de, de çok uzun konuştuk, detaylı konuştuk. Birkaç programda da çeşitli sorulara cevap verdik ama yine onları özetleyelim ki daha fazla soru cevaplama imkanımız olsun. Öncelikle İbadet olan şeyler, ibadet olan şeyler kesinlikle, ve kesinlikle ücret karşılığı yapılamaz. Kur'an-ı Kerim nedir? İbadettir. Okunması evet. ibadettir. Evet, Kur'an Müslüman'ın anayasasıdır. Kur'an Müslüman'ın hayat düsturudur. Onu okuyacak ve onunla amel edecek. Tamam, bu ayrı. Ama bunu ibadet babında okuduğu vakitte bundan bir ücret alabilir mi, alamaz mı? Evet. Bizim Hanefi ulemamızın bütün bütün alimlerimizin çoğunluğu diyor ki ibadetler Kur'an okuma gibi ibadetler para karşılığı yapılamaz. Yapılırsa bu Allah'tan ücret haramdır. Alan da, veren de günahkar olur diyor. Evet. Evet, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Gerek ölünün arkasından olsun. Gerekse böyle mevlit merasimlerinde vesairede okunan Kur'an-ı Kerim okunuyor. Okuyucu bir şart koşmuyor. Getiren de onunla bir pazarlık yapmıyor. Ancak pazarlık yapılmamasına rağmen, bir ücret tayin edilmemesine rağmen eğer o bölgede bu tür konularda bir örf oluşmuş ise ve bu örf gereği de okuyan kişiye bir ücret veriliyor ise bu pazarlık hükmündedir. Niye? Çünkü Ayet ve hadisin olmadığı yerde hakem örftür. Ayet ve hadislerin olmadığı yerde hakem nedir? Örftür. Örf oluşmuş, oluşmuş ise o zaman pazarlık da yapılmış demektir. Dolayısıyla bu ücret alınması haramdır. yenmesi haramdır. Alan daha veren de günahkar olur. İstemese bile mi yani? İstemese efendim? de evet pazarlık yapmasa da. <gülüyor> Hatta Alaaddin İbni Abidin'in Kitabından hediyetül Arayi'den bir mesaj okumuştuk. Onu bir daha okuyayım yeri geldiği için. Eklulahmül Khinzir, evlerin akzil ücreti ile kıraeti ibadet babında Kur'an okuyup ücret almaktansa çok affedersiniz. Dağdaki domuzun etini yemek daha uygundur diyor. Onun için asla bir Müslüman Kur'an okuyup onu ölülerin ruhuna hediye ettikten sonra ne sahibinden ne de bir başkasından hediye kabul etmemelidir. Ücret kabul etmemelidir. Çünkü niye bu ücret haramdır. Ancak bazı alimler çıkıyor mesela bizden Hamevi gibi Hanefilerden Hamevi gibi alimlerimiz çıkıyor Allah rahmet eylesin. Diyor ki taraflar yani ölünün sahibi ile okuyucu arasında bir pazarlık yapılmamış ise burada örfe bakılmaz. Niye? Şahıslar asıldır diyor. Dolayısıyla gönlünden ne koptuysa onu veriyor ise bu bir hediyedir. Bunu almak caiz olabilir diyor. Ancak benim kanaatim öyle değildir. İmam Hatimiyi olsun bizim Hanefi mesinde meşhur Hı -hı. alimlerimizden İmam Birgi gibi olsun ve onun gibi daha diğer alimlerimiz diyor ki burada örf'e bakılır pazarlık olmadığı yerlerde örf okuyan herkese belli bir ücret vermeyi gerektiriyor ise bu pazarlık yapılmış hükmündedir. Dolayısıyla bu ücret alınmaz diyor. Bizim ülkemizde de okuyana bir ücret vermek, zarfa koyup belli bir para vermek örtür. Dolayısıyla pazarlık yapılmış kabul edilir. Bu helal olmaz. Mevlid'e mevlid gelince hocam vaktimiz daraldı da o yüzden. Evet. Ben de hemen kısaca özetliyorum. Mevlid'e gelince mevlid okumak ibadet değildir. Mevlid nedir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin medhi için yazılmış olan manzum bir eserdir. Manzum bir eserdir. Yani şimdi diyelim ki ediplerimizden edebiyatçılarımızdan, Necip Fazıl rahimahullah, değil mi? En meşhur ediplerimizden. Bir, peygamberimizi Metiye babında, doğumu, ölümü vesaire, mucizeleri işte. Bunlarla ilgili bir manzum bir eser meydana getirseydi. Siz de bunu şey yapsaydınız, efendime söyleyeyim, alıp herhangi bir merasimde okusaydınız. Bundan bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Bu ibadet değil ki, bu kul sözü. Bunu ha e, İbra e, Çelebi Hazretleri yazmış, ya Fazıl Hazretleri yazmış, Recep Fazıl Hazretleri yazmış. Bunun hiçbir önemi yok. Niye? İkisi de kuldur. Dolayısıyla mevlüt okumak ibadet olmadığından dolayı bir insan sırf mevlüt okusa, bundan dolayı da bir ücret talep etse, der ki ben yoruldum, boğazımı patlattım, bana bu kadar ücret vereceksin diyebilir. Bunda da bir sakınca olmaz. Ancak insanlarımızın bakışı böyle değil işte. Hocam genel olarak mevlüt şerit deyince işin içinde Kur'an-ı Kerim'de, Kur Kerim'de de Kur'an-ı Kerim'de var. Mesela bu kısmı değerlendirip evet. mevlüt Şerif okuduğu için böyle bir şey talep etse. Yok hayır. Ama bakın bizim ana kastımız ne? Ücret almak. Ücret almak ya. E ben Mevlüt okudum kardeşim, Kur'an okumadım deseniz e size adam ölüsüne bir sevap kazandırılmamış ise ücret verir mi? Sizi niye çağırdı oraya? Ölüsüne buradan doğacak olan sevabı hediye etmek üzere çağırdı. Dolayısıyla bunu vesile ederek bir ücret alınmamalıdır. Evet. Ama mücerret mevlit okusa bu manzum bir eseri okumuştur. Bu yorgunluğundan dolayı da ücret alması caiz olur ama ahlaki değildir. Bunu asla ücret alma etmemelidirler.